Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Şeytan insanları boş boş hayallerle avutuyor. Boş kuruntularla onları oyalayıp duruyor. Çölde yol alanlar zaman zaman serap görürler değil mi? Onu gerçek zannederler. Ümitle oraya doğru koşarlar. Halbuki bir hayalin peşinde koşturup dururlar, geç anlarlar. Aynen onun gibi, şeytan da insanı boş fikirlerle, hoş hayallerle durmadan oyalayıp durur. Mesela yeni yeni akımlar ortaya çıkar, yeni yeni modalar. Ve nice insan hiç düşünmeden, hiç sorgulamadan bunların peşinden gider. Halbuki, işlerine yaramayacak onları asla mutlu yapmayacaktır şeytan ilk insandan beri ortaya çıkardığı hiçbir projesini rafa kaldırmamıştır bir projeyi üretir bir sebeple ertelenirse onu sümen altı eder ama iptal etmez düşünün Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı o çirkin iş Onlardan önce insanlığın yaşanmış uzun yılları olmasına rağmen Kerim olan kitabımızda ilk defa onlar tarafından yapılan bir eylem olduğunu haber verdiğini biliyoruz. Anlıyoruz ki onlardan önce dünyada böyle bir rezalet yaşanmamaktaydı. Ama iblis öyle bir çalıştı ki ne yaptıysa ilk onlar üzerinde uygulattığı çirkinliği bugün de devam ettiriyor. Belki daha da fazlasını. Aradan asırlar geçse de iblisin oyunları bitmiyor. İşte bugün karşı karşıya kaldığımız o oyunlardan bir tanesi de boş işlerle, gereksiz vakit kayıplarıyla bizi mahvetmesidir. İslam'ın özünden, yaratılış gayesinden uzaklaşıldığı için ki, günümüzde zihinler, gönüller kötü düşüncelere, diller hesabı verilemeyecek lüzumsuz ve boş sözlere esir olmuş durumda. Bedenler, fayda vermeyecek işlerde heba ediliyor. Bugün sosyal medyada bir akım, bir trend adına ne derseniz deyin, onun etkisiyle milyonlarca gencimiz aynı şeyleri, aynı hareketleri yapmaya çalışıyorlar. Ölümler vesaire. Artık saygınlıklar gereksiz halde gösterildi. Ömür sermayemiz hoyratça bu şekilde tüketiliyor. Oysa Rabbimiz bizi vahiy ile, peygamberlerle terbiye etmedi mi? Akılla, İdrakle ve sayılamayacak nice nimetlerle donatmadı mı? Bize yolumuzu ve yönümüzü göstermedi mi? Hepsini yaptı. Varlığımız ve yaratılışımızın gayesi nedir? Kur'an'da ve sünnette bunlar her insanın anlayabileceği şekilde anlatıldı. Merhamet verdi bize, muhabbet verdi. Adalet duygusunu verdi, lütfetti. Ama bütün bombaraya karşı bizi de sorumlu kıldı. Dilimizden dökülen her bir sözün, o akıllısından cep telefonunda yazdığın her bir yorumun, geçirdiğin o saatlerin mahkemeyi Kübra'da hesabının sorulacağını da defalarca hatırlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de boş ve gereksiz işleri terk edenleri kamil mümin olarak nitelendirdi. Şöyle buyurmuştu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konuşsun ya da sussun. Böyle buyurdu. Her ağzından çıkanı tart. Bilelim ki Allah'ın gazabına neden olan, insanın kendisine ve çevresine zararı dokunan her iş ve sözdür. Bunların hepsi haramdır. Dilimizden öyle, gelişi güzel, kuralsızca dökülen o sözler, kabalıklar, çirkin ifadeler, iftiralar, gıybetler bunların her biri zaten yasaktır. İnsanların özel hallerini araştırmaya, insanlar arasında laf götürüp getirmeye yani laf taşımaya, fitne ateşini körüklemeye yönelik her türlü kelam, konuşma, günah. Ve her boş söz sadece dilin değil, insanın da afeti aynı zamanda. Nasıl ki vücudumuzun bir yeri ağrıdığı zaman diğer yerler de bundan etkilenmiyor mu? Hiç kulağınız, dişiniz, başınız çok ağır bir şekilde ağrıdı mı? Hatırlıyor musunuz o zamanı? Hamdolsun şimdi geçti ama hepimizin... ya ne kadar o gün benim başım, dişim veya işte belim ağrımıştı dediğimiz... Hiç geçmeyeceğini zannettiğiniz bir ağrı düşünün. Böyle bir ağrı, diyelim beliniz ağrıdı. E gözünüz bundan da nasibini almıyor mu? Alıyor... O anda görme duygularınıza şükretmeyi unutuyorsunuz. Neden belinize yoğunlaştınız? Karşınızda çok sevdiğiniz bir kardeşiniz de olsa, yıllardır görmediğiniz birisi de olsa, sizin dişiniz başını zonkladığı zaman orada değilsiniz. Konsantre olamıyorsunuz çünkü. Aynen bunun gibidir. Sadece dile değil, insanın her azasına afettir o boş sözler neden biliyor musunuz çok boş konuşan insanlar incir çekirdeğini doldurmayacak sözler ve bazı uygulamaların modaların arkasından koşturan insanların şahsiyeti onur ve haysiyeti de zedelenir bu yüzden buna muhatap olan insanın da hem hakkını ihlaldir hem de büyük bir vebaldir. Çünkü dilden dökülen her sözün bir sorumluluğu vardır. Ve her sözünde bir ahlakanın olması gerekir. Peki ben gıybet etmiyorsam, söz taşımıyorsam, yalan da söylemiyorum, iftira atmıyorum, gereksiz konuştuğumuz her şeyde de israf aklımıza gelsin. Zaten gıybet, Allah korusun, iftira, yalan. İnsanların arasını bozmak için söylenen o fitne sözleri. Hiç ondan konuşmuyoruz bile farkındaysanız. Şöyle sıradan gördüğümüz, e yalan değil ki canım gıybette değil yani. Hiç mi konuşmayalım dediğiniz şeylerde bile boş konuşuyorsak bu israftır kardeşlerim. Ekmeğin çöpe atılması gibidir. Boş ve gereksiz işlerimiz var hayatta. Hem bunlar bizim zihnimizi meşgul ediyor, hem de gönlümüzü mahkum ediyor. Ve en değerli sermayemiz olan, her gün biraz daha azaldığı, o mücevherden daha kıymetli olan vaktimizi, yani zamanımızı öldürüyor. Bugün, dünden 24 saat, daha az, Vaktiniz var, ölüm için. Hepimize ne kadar süre biçildi bilmiyoruz. Size, bize, bir başkasına, bizden önce ölenlere, biz öldükten ve bizden sonra dünyaya geleceklere de şu dakika, şu saatte, bu şekilde ve burada öleceksin denmemiş. Peygamberler hariç. Hasılı, biz her gün biraz daha ölüme yaklaşıyoruz. Ne kadar nefes almamız bize annemizin karnında yazıldığıysa kadere inanıyoruz. Her nefesimizde aslında bilmiyoruz ama nefeslerimizi de tüketmiş oluyoruz. İşte böyle düşünürsek arada zannediyorum son modalar nelermiş, magazin programlarında ne varmış, üst kattaki komşusu veya kocası ona ne yapmış, hanıma nasıl davranmış, buna etrafa yaymalar, Azalır. Halbuki şu gün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu ve yakındığı nimet zamandır kardeşlerim. Bugün kitle iletişim araçlarının çeşitlendiği bir zamandayız. Bakın bir radyo programında size sesleniyoruz veya YouTube'dan tekrarını takip edenler. Bu da bir kitle iletişim aracı yararlarından bir tanesi. Ama öyle oldu ki zaman artık verimli kullanılamıyor. Farkında mısınız? Yine bir şeylere zaman bulamıyoruz. Bundan 100 yıl önce çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin olmadığı bir zaman, elektrikli süpürgelerin olmadığı bir zaman, suyun belki 100 sene öncesine gidelim, kovalarla taşındığı, bir yerden bir yere nakledilmeye çalışıldığı bir zamandan bahsediyoruz. Abdest almanız için öyle sıcak suyu nerede bulacaksınız? Bir yerde ısıtmanız lazım vesaire. E şimdi daha kolay işlerimiz, hanım kardeşlerimizin elinde son moda neler var? Makinalar var, olması da gerekiyor. Doğru, çok güzel ama yine bir sıkıntı var, zamanımız yok. E bu kadar saatimiz ne oldu bizim? tarlada çalışan, akşama kadar tarlada çalışmış, eve geliyor, yemeğini yapıyor, adam ayaklarına kara sular inmiş, oradan oraya, buradan buraya koşturuyor. Bu insanlar birbirleriyle iletişim kurmaya vakit ayırabiliyorlardı. Onca yoğunluğun arasında, koşuşturma içerisinde ne kolesterolleri yükseliyordu, ne bu kadar damar hastalıkları oluyordu, ne bu kadar antidepresanlar kullanılıyordu o zamanlar ve vakit bulabiliyorlardı bir şeylere. Abdest almak için sabahleyin kalkacaklar, evvela şöyle sobanın üzerinde ısınması lazım veya gusül abdesti alacaklar. bunun için bir zaman ayırıyorlardı, çamaşır yıkamak için bir zaman ayırıyorlardı. Bir yerden bir yere giderken hele hele uzak yerlere o günler alıyordu. Umre'ye gitmek için 15 gün 20 gününü ayırıyor. Bir haftası bunun git gel yolda geçerdi. Şimdi her şey kolaylaştı. Uçaklar var, elektronik, elektrik aletler var ama yine de vaktimiz yok. Zamanımız yok bir şeylere. Demek ki zamanın da bereketi var arkadaşlar. Biz zamanı verimli ve anlamlı kullanmalıyız. Size üzülerek belirtmek istiyorum. Günümüzde nice ömürler ekran karşısında. Gerek televizyonun, gerek bilmem kaç megapiksellik ve bilmem kaç inçlik ekranı olan akıllı telefonlarda tüketiliyor. Nice hayatlar, nice umutlar, sanal dünyada yalanlar, sahtelikler üzerine inşa ediliyor. <gülüyor> Oysa vahile, peygamberle terbiye edilen bir insandın sen. Akılla desteklenen insansın ve sen başıboş yaratılmadın. Birilerinin icat ettiği, o akıllı diye övüp durduğun telefonun esiri olmamalıydın. Gerektiği kadar kullanmalıydın, gerektiği kadar bakmalıydın. O zaman ne yapacağız? Boş olduğunu bildiğimiz, gereksiz olduğunu bildiğimiz, anlamsız olduğunu bildiğimiz her işi gözden geçireceğiz. Vicdanımıza soracağız. Ey filan filan, nefsim beni duy. Vicdanım sen de bana yardım et. Bana şunun cevabını verin. Benim hayatımda olmaması gerekenler neler? Fazla yaptığım, zamanı harcadığım, heba ettiğim şeyler neler? Bunu bir soralım kendimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden daha fazla yakın Allahu Teala'ya imanı, Allahu Teala'nın kendisini olan sevgisi değil mi? Ama nasıl dua ediyordu? Allahım, sana teslim olan bir kalp. Doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahla, günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum diyordu. Amin. Ya Rabbi bu duaya bizleri de ortak eyle. Ya günahlarından bahsediyor. Hey! Doğru sözde eyle, sana teslim bir kalbim olsun diyor. Öyle olduğu halde bunu istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz de sıkıştığımız zaman elimizi açıyoruz. Ne zamanki borçlarımızı ödeyemedik, Ya Rabbi! Ne zaman evlatlarımız bizi mahcup ettiler bir yerde, kalbimiz kırıldı, Ya Rabbi! Ne zaman hasta olduk veya bir yakınımız hasta, sonuçlarını bekliyoruz ya rabbi. Mahkememiz var. Şu bu vesaire ya rabbi diyoruz. Sıkıştığımız zaman diyoruz. Peki rahat olduğun zaman Allah'a ne kadar şükrettin ey nefsim? Sana verilen nimetleri löpür löpür götürüyordun. Cebinde paran, havan, zamanında imkanın da vardı. Zamanında sağlığım da vardı. Değil mi? Şimdi belin büküldü veya borçlusun. Niye şimdi anıyorsun? Kardeşlerim. Mala yani. Manası olmayan şey. Gereksiz şeyler. Bu meseleyi şöyle ele almışlar. Bazı eserlerde Zaruri olmayan fiillerin tamamıdır. Bunların hepsi boştur deniyor. Tabir böyle. Bir daha söylüyorum. Dünya için, ahiret için gerekli olmayan her şey boştur diyor. Bir grup alimde insanı alakadar etmeyen söz, fikir bunlardır diyor. Tabii üç aşağı beş yukarı aynı anlam var. Boş söz fayda sağlamayan konuşma, haddinden fazla ileriye gidilen şakalaşma ve tartışma. Bunları irdeleyelim. Bugün gerçekten gülmek için şöyle bir keyfimiz yerine gelsin diye bir araya geliriz. Ama bu bir araya gelişimizin içerisinde acaba sınırlarımızı bilebiliyor muyuz? Ya bizim amacımız zaten gülmek değil mi? Ne var bunda? Ama Gülmek için bile yalan söylememen lazım. Gülmek için çok affedersin. Belaltı muhabbetlerin geçmemesi lazım. Ben gülmek için çoluğumla çocuğumla gayri ahlaki olduğunu bildiğim yapımların, dizilerin, filmlerin, tiyatroların karşısında durmamam lazım. Onları izlememem lazım. Bunları biz unuttuk. Şakalaşmalarda da böyle mesela edersiniz söz meclisten dışarı eşek şakası derler. Böyle şey olur mu ya? Yeni yeni uygulamalarda görüyoruz. Gereksiz gereksiz şeyler. Şu hareketi yapıyor arkadaşına işte şaka yapıyormuş. Hadi hepsi onu yapıyor. Milyonlarca insan bu videoları çekiyorlar. Bunların hepsi tam buraya giriyor. Gereksiz. Sen abdest alırken bile... Bir nehirdesin ya ne olacak ki parmağını soktun elini soktun bir litre su aldın beş litre kullandın ne olacak zaten boşa akıp gidiyor diye düşünüyorsun ya sen öyle bir insansın ki senin dinin var ya sana o akıp duran nehirde bile çok fazla muhatap olmamanı abdestin nasıl alıyorsan aynı şekilde almanı emreden bir dindir senin dinin hanımınla, evlatlarınla şöyle bir pikniğe gittin nasıl olsa benim burası ya haram işliyorum kardeşim, İstediğim kadar kalırım ve istediğim gibi ben burayı çöphane şekline getiririm diyemezsin, oradaki bir ağaca veya yerdeki çime o çimin altındaki karıncalara bile zarar verdiğinde bilerek isteyerek bunun hesabının senden Sorulacağını bildiğin bir dinin mensubusun. Yine kardeşlerim, ağzımızdan çıkan şeylerde olduğu kadar boş şeylere bakmak da aynı şekildedir. Sokakta yürüyoruz, nereye bakman lazım? Elbette insan önüne bakmalı ki düşmesin değil mi? Önünde bir çukur var mı yani? veya ezebilir bir kedi olur bir şey olur ya insan önüne bakar ama sen sol tarafta üçüncü kattaki bir daireye veya sağ taraftaki bilmem şuna buna onun eteğine bunun bilmem nesine bakman da gözün aynen dilde olduğu gibi boş yere kullanılmasıdır gereksiz maalesef sosyal medyada böyle bir şey var bakıyorsun ne yapıyorsun şu an telefonda hiç öyle takılıyorum Nerelere takılıyorsun? Aşağı doğru indiriyor. Yüzlerce fotoğraf, binlerce fotoğraf izliyor. 10-15 dakikada bakıyor da bakıyor, bakıyor da bakıyor. Neden? Canım sıkılıyor. Aynı şekilde YouTube'da da binlerce gayri ahlaki yapım var. Kanallar açılmış. Sırf insanların ahlakını mahvetmeye yönelik, İblisin sponsorluğunda açılan kanallar var. Yine kardeşlerim yazdıkları zaman İbrahim abi buyur. Öyle boş boş dolanırken şunu duydum doğru mu? İbrahim abi yine öyle takılıyordum YouTube'da. O videodan buraya gidiyordum. E şöyle bir ateistin veya böyle bir adamın zararlı olduğunu gördüm. Ona cevap vereyim dedim. Bir baktım ben de onun gibi oldum. Lütfen beni kurtar. İşte bu şekilde başlıyor. Bizi buraya götürüyor. Neme lazım diyoruz. Ne var yani takılıyorum. Televizyonda da böyle değil miydi? İnternet olmadığı zamanları hatırlayın. Bir tane kumanda. Akşama kadar kumanda elinde pasif bir hayat. Sonra hareketsizlikten obezite şu bu çıkmadı mı? Hanım kardeşlerimiz bilim insanları da söylüyor. Onlar da bu kardeşlerine hak vereceklerdir. Biraz öz yapalım. Hanım kardeşlerimizin kilo problemleri vesairesinden falan konuşuyoruz. E şimdi bundan önce yaşayan insanlara bakıyoruz. Kilolu insanların sayısı çok azdı. Çünkü insanlar üzerlerinde yağ biriktirecek derecede oturmuyorlardı. Oradan buraya buradan buraya eski toprak derlerdi. Annelerimiz, anneannelerimiz, babalarımız Allahu Teala uzun ömür buyursun hayırlı sağlıklı amin. Vefat edenlere de rahmetiyle muamelede bulunsun amin. Eski toprak derler. Neredeymiş efendim damar tıkanması neredeymiş bilmem ne. 70-80 yaşına gelirdi çoklu organ yetmezliği, damarında bir yaşa bağlı olarak eskime yıpranma ama şimdi 20 yaşında çocuklar kalp damar cerrahisinde numara alıyorlar. Hayatımızda bir şeyler değişti, tembelleştik. Aynen kiloda da böyle oldu. Her şey otomatik. Bu sefer insanlar kolaylıkla işini bitiriyorlar. Ütü, çamaşır makinesi bilmem ne onlar yerli yerinde. Şimdi oturan bir insan her şeyi yapabilir. Erkek için de böyledir. Çok uzun vakitler eğer bir şeyle meşgul etmezseniz nefsinizi nefsini sizi meşgul edecektir. Kardeşlerim, durum bundan ibaret. Şunu unutmamak lazım. Dilin Afetleri diye daha evvel bir program yapmıştık. YouTube kanalından onu aratırsınız, dinlersiniz. Eğer daha evvel dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi istirham ediyorum. Dilin Afetleri İbrahim Soydaerden kanalında. Bunu da hatırlatmış olayım bir saat bir buçuk saat dil afetlerini konuştuk onu size bırakıyorum vakti olanlar dinleyebilirler şimdi kardeşlerim ne dedik programımızın ilk dakikalarında şeytan hiçbir zaman projelerini rafa kaldırmıyor silmiyor belli bir zaman sonra ne yapıyor ortaya çıkarıyor demiştik ve bugün boş işlerle bizi ne yaptı ...malayani ile... ...oyaladı... ...bugün... ...Avrupa'nın egemenliği... ...altında bir dünya var... ...neredeyse ve ülkemiz... ...o kadar ama o kadar... ...özeniyor ki özellikle... ...gençliği tam da... ...şeytanın istediği gibi... ...Hollanda'sında, Fransa'sında... ...özgürlük adı altına her insanın... ...ne isterse yapabileceği... ...sapkın davranışlar... Hep Avrupa'da icat edilir. Üzerine kafa yorarlar. Bir türlü serbestlik adı altında sapıklık, şu bu bunların hepsini karma karışık yaparlar. Moda trend olarak yayınlarlar kitle iletişim araçlarından ve iblisin sponsorluğundaki bu program müthiş bir başarıya götürür. İblis çünkü uzun hesaplar yapar. Acelesi yoktur yavaş yavaş bir insanın inancını sorgulamasına, kafasının karışmasına, kendinden uzaklaşmasına vesileler ortaya kor. Ve unutmamak lazım, şeytana karşı hiç kimse ve hiç kimsenin çocuğu, eşi, kocası garanti altında değildir. Bunun çözümü emribil maruftur, Allahu u Teala'nın emirlerini, iyiliği, güzelliği anlatmaktır. Ama aynı zamanda bu yeterli midir? Hayır. Kardeşlerim, böyle davranalım, şöyle davranalım, bu çok güzeldir, şöyle yapmalıyız. Hayır. Aynı zamanda anil münker de yapacaksın. İyiliği anlattın, yetmiyor. Kötülükten de men etmeye çalışacaksın. Bu yaptığın yanlış diyeceksin. Onun anlayabileceği bir dilde. Ona Hakaret etmeden, onu yerden yere vurmadan, onu rezil etmeden bugün bu yanlışımız var. Ya emri bil maruf yapmaya çalışıyoruz, namaz kılalım, oruç tutalım, dürüst olalım ama neden faizden bahsetmiyorsun? Neden bugün şans oyunları adı altında bunca Allah'ın haram kıldığı yollardan bahsetmiyorsun? Sadece onunla olmaz ama tam tersine. Nehye anil münker yapıyorum deyip de şu haramdır, bu haramdır onu yapmayın, şunu yapmayın demekle de iş bitmiyor. Peki ne yapacağım kardeşim dediği zaman işte emri bil maruf devreye girecek. O yüzden bir peygamberin eşi de olsa insan ki olmuş zamanında kurtulamamış. Bir peygamberin amcası da olsanız bir peygamberin kızı, oğlu da olsanız siz bir şey yapmadıktan sonra kurtulamıyorsunuz. Ayrıcalıklı bir insan yok arkadaşlar. Ayrıcalık burada. Ne kadar boş konuşursa konuşsun, ne kadar gereksiz işlerle iştikal ederse etsin, bir yerde müdürlük yapan var, bir yerde kadroda olan var, bir yerde işte zamanda padişah olmuş, komutan olmuş insanlar var. Dünyada bu ayrıcalık, denilen çifti standart işliyor tıkır tıkır ama ahirette bu yok kardeşlerim hadis-i şerifte ne buyruluyor buyurun kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi müslümanlığının güzelliğindendir seni ilgilendirmeyen bir mevzu tamam mı? seni ilgilendirmiyorsa acaba ne var burada diye gaza gelme Müslümanlığının güzelliğindendir buyuruyor Tirmizi'de geçen meşhur bir hadis-i şeriftir Şimdi zaman geçti Teknoloji ilerledi mi ilerledi Oyunlar Bilgisayar oyunlarında bile unutmadan neler anlatılıyor neler Çocuklarımız milyonlarca genç Kimisi hafızlı kokuyor, kimisi efendim lisede, üniversitede hiç değişmez. Müslümanların kızı oğlu bugün oyunlarla, cep telefonu uygulamalarıyla nasıl zihinleri boşa atılıyor, yer değiştiriyor. Büyük bir hızla bilgi akışı var. O oyunların içerisinde hangi bayrakları görüyoruz? Hangi ülkelerin bayrakları var? Ve o oyunların içeriği nedir? Birbirlerini öldüren, patlatan, tecavüz eden, hırsızlık yapan şiddet, kan. O silahı seç, o bombayı al, orayı mahvet. Oyunlar da böyle. Yaşatmak yok. İnsanlık tarihinin vallahi en zorlu zamanlarından birini yaşadığımız muhakkaktır. Ve bu boş ortam, daha doğrusu malayani dediğimiz boş işlerimizin ortamı imtihanımızı bir girdaba dönüştürüyor. Farkında olsak da olmasak da. Zaten değişmiyor. Ne yapsak da insan soyunun bu dertli günlerinde Allah'ın rızasına uygun olanı seçsek? Ne yapsak? Lale devri hakkında yazılıp çizilen tarihleri biliyorsunuz. Bunları bir süre unutun. Savaştan yorulmuş ve nihayet uzun bir savaşsız döneme girmiş bir milletin rehabilite dönemini şöyle bir düşünelim. Kendine gelme dönemini. Her normal insan gibi kendisini koruyacak bir ev yapmaya, bahçe kurmaya vermişler kendilerini. Balkonda bir saksı, maydanoz vesaire bunları yani yeşilliği falan gündeme getirmişler. Bir evlek tarla edinelim, domatesimizi dalından yiyelim coşkusunun olduğu zamanlar. Eski zamanlar. Peki ne oldu şimdi? Her şey değişti. Mahvu perişan, iyi ve kötü kim? Neredeyse belli değil. Olması gerekenlerle olmaması gerekenler yer değiştirilmiş. Ne oldu bize de bunlar oldu? Ne olduysa bize yavaş yavaş oldu. Ashab-ı Suffa vardı. Hatırlayanlar vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Tüccar sahabiler vardı değil mi? Çiftçi sahabiler vardı. Hizmet sektöründe bugünün tabiriyle çalışan sahabiler vardı. Kimse kimseyi hor görmüyor. Kendi alanı değiştirmiyor. Onlar daha önemli bir şey düşünüyorlar ahireti. Bizden çok daha mutlular. Bizim imkanlarımızın binde biri olmasa da daha mutlular. Aralarında çıkan bir mesele olduğu zaman ayetler devreye giriyor. Kardeşlerim, öyle olaylar oldu ki. Mesela onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu an'ın bir hadisesi var. Hazreti Osman radıyallahu anh, Medine'de bir huzursuzluk başlamış. Bunun müsebbibi gibi gördüğü Ebu Zer radıyallahu anh'a tek bir şey söylüyor. Çağırıyor o zaman kendisini de hilafet. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem sana demişti ki Medine'nin evleri Nur Dağı'na ulaştığında Medine'yi terk et. Bir emri hatırlatıyor. Yani Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali radıyallahu an Zübeyr bin Avvam radıyallahu an'a ne demişti? Hatırla o günü demişti. Hani mescitte peygamberimizle oturmuş namazı bekliyordunuz ya. Ben de dışarıdan gelip abdest almış, yanınıza gelmiştim. Bir şey söylemiş o sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırla onu. Hazreti Ali radıyallahu an tabii öyle iman neşesi içinde mescidin avlusuna girip abdest alırken Zübeyir bin Avvam gülümseyerek izliyor onu radiyallahu anh kim aynı zamanda? ailenin iki damadı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bacana alıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark edince çok mu seviyorsun Ali'yi diye soruyor o da evet ya Resulallah Allah için çok seviyorum onu diye cevap veriyor işte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel gözlerini ufka dikiyor ve buyuruyor ki ama diyor bir gün haksız yere ona karşı çıkan bir ordunun içerisinde yer alacaksın. İşte o Zübeyir radıyallahu an bunu hatırlıyor o an pozisyonunu idrak ediyor ve biliyorsunuz savaşı bırakıp dönüyor pişman oluyor. Lakin provokasyonçular tabi orduya Olumsuz tesir edenler bugün olduğu gibi o günde oluyor ve daha ilk mola yerinde şehit oluyorlar. Yani kardeşlerim günümüzde de o zamanda olduğu gibi ayrışmalar, uzaklaşmalar, farklı fikirlerin konuşulması var. Birbirlerini yargılama ve tahkir oluyor. Tarihten örnek almak, ders almak, ibret almak durumundayız. Eskilerin tecrübelerini tekrar gözden geçirmek durumundayız. Ama bunu yapmıyoruz. Değerli kardeşlerim, manası olmayan şey demiştik, malayani için. İnsanlar daha çok maksadı ve faydası olmayan tutum yahut davranışları manasız bulur. Ama bu tarifi biraz genişletelim şimdi. Neden? Malayani bile olsa, her davranış için bir gerekçe bulunabilir. Yani sana gereksiz gelen şey, manası yok dediğin şey, başkası için manalı olabilir. Hiçbir şey yapmamak örneğin, boş boş oturmak pekala birisinin maksadı olabilir. Senin için Malayanı saydığın bir televizyon programı, bir başkası için çok faydalı bulunabilir. Demek ki öncelikle, mana, maksat ve fayda kavramlarında bilmemiz lazım. Şunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ki iman esaslarını referans almayan hiçbir olayın failin, fiilin ne iddia ederse etsin hiçbir maksadı, faydası yoktur. Allah rızasının olmadığı, Allahu Teala'nın haram saydığı hiçbir şeyde sana bir fayda yoktur. Bunu ilk başta bilmemiz lazım. Ne varsa dinimizde vardır. E, bilim de dinimizde, ilim de dinimizde. Dolayısıyla insanın maksadı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ebedi hayattaki mutluluğu kazanmaktır. Bu olmalıdır. İşte bu maksada götürmek kaydıyla yoldaki yoldaki Menziller mesabesindeki ara hedeflerde meşru olur. Ama istikameti değiştirmemek gerekir. İşte bugün maalesef bizi mahveden en önemli gerekçelerden bir tanesi bu. Yaptığımızı iyi zannediyoruz. Mesela bir insan hasta değildir. Çok güzel. Mesela ama bir adam hastadır. Farkında değildir hasta olduğunun. Yaptığının da doğru olmadığını düşünmez insan. En tehlikelisi budur. Bugün de öyle. Mesela dini anlatmaya çalıştığını zannediyor. Tebliğ ettiğini zannediyor. Emri bil maruf nehy anil münker yaptığını zannediyor. Yani insanları iyiliğe davet ediyor. Kötülükten men etmeye çalışıyor. Ona baksanız nefsi ya sen ne büyük bir Allah dostusun. Cennete az kaldı dercesine ona gaz veriyor ama işin gerçeği böyle değil. Bağırarak çağırarak suratını asarak sen kafirsin sen münafıksın şusun busun diyerek insanların günahlarını kalabalığın içerisinde yüzlerine vurarak bir şeyler anlatıyor. Ama ona bakarsan bu öyle değil. İnsanlar onu anlamıyor. Ha demek ki nereye geldik? Boş işleri konuşurken, senin dolu zannettiğin şeyler de olabilir. Ama bir sor bakalım. Ya ben bu işi yapıyorum ama bu iş benim için faydalı mı, zararlı mı diye bir etraftan fikir almak lazım. Bu işe ben giriyorum ama bu benim için zararlı mı, faydalı mı diye bakmak lazım. Şeytanın bu oyunlarından uzaklaşmak için her birimiz sorumluyuz. Rabbimiz Celle Celaluhu, sadece kendisine sığınanları garanti altına alacak ayetlerde geçiyor kendisinin sözüdür ama yalnızca kendisine sığınanlara bu söz ve bu sığınmada kul açısından otomatik belge sahibi olmak şeklinde değil yani ben müslümanım müslümanım evet bitti değil müslümanlığın gereklerini yerine getirdin mi Samimi oldun mu? Niyetin ne durumda? Gayret ettin mi? Emek verdin mi? Fedakarlıkla acaba aran nasıl? Bunu bilmek lazım. Bugün aile eğitimi, eve girip çıkanların listesi, akrabalarla ilişkiler, konuştuk ya işte medyayla bağlantı, en basit çizgi filmde bile sapıklıkların hayvanlar arasında dahi varlığını propaganda yoluyla aşılamaya çalışan ekranlara karşı bir hassasiyet var. Etrafında yaşayan sayısız rezalete şahit oluyorken Allah'ın hiçbir kulu sadece Allah korusun, Allah korusun demekle koruma altına gireceğini zannetmemelidir. Biz daha yolun başındayız. İnanın bazen kendimizi çok böyle etrafa bakarak ileride zannediyoruz ama İnanın yolun başındayız. Nasıl bir Allah'a Celle Celaluhu iman ettiğimizin farkında bile değiliz. Boş işlerimiz. Onlardan bir örnek aktarayım size. Timsahlar, kimisi iki ton, iki buçuk tona kadar çıkan dişleri bir buçuk iki ton santimetre kareye basınç uygulayan devasa Hayvanlar, çeneleri çok güçlü. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu o sert çenelerin, kemikleri mahveden çenelerin arasına küçücük, 50-60 gramlık kuşların rızkını koyuyor o dişlerin arasına. Olay şöyle oluyor. Timsahlar beslendi, avlandı işte, balıkları yedi neyse. Onların çiğneme refleksleri insanlar gibi olmadığı için dişlerinin araları birbirine değmiyor. Arada et parçaları kalıyor. O küçücük kuşlar, 50-60 gramlık kuşlarda timsah doyduktan sonra şöyle toprağa, kumsala doğru gidiyor. Ağzını açıyor olabildiğince kuşlar geliyor. O dişlerinin arasındaki etleri, nimetleri yiyor. O Bilmem kaç tonluk hayvan O küçücük kuşu yemiyor Ağzını bile kapatmıyor Çünkü o kuşun da rızkı O timsahın ağzında Kuş da korkmuyor Subhanallah Kocaman tonluk bir Kütle 50 gramlık Bir kuşa Hem Dişlerini temizletiyor Bunu biliyor kuş da Ruskanın orada olduğunu biliyor. Beraberce hareket ediyorlar. Bu ve benzeri şeyler boş vakitlerimizi değerlendirmek için belgeselleri izlemeye de sevk edebilir. Bir misal olarak bunları açıkladım. Örümceklere bakıyorsunuz yine başka bir belgeselde Ya bir örümcek Üç tane ayrı ip kullanıyor arkadaşlar. Örümcek, örümcek. Üç tane farklı ip salgılayabiliyor. Bir tanesinde bildiğimiz ağı yapıyor böyle yumuşacık. İkinci özellikli olan o salgısı, kendisinin yürüyebilmesi için, gidip gelmesi için o ağda daha kalın bir tane sıvı. Küçücük bir örümcekten bahsediyorum. Gram bile değil. Üçüncüsünde de, avladığı o sinek neyse örümceğin onu sarmalaması için üç tane ayrı, aynı yerden küçücük bir delikten çıkan ve bitmeyen, tükenmeyen bir salgıyla beraber örümcek ağı. Boş şeyleri bıraksak, bu gerçekleri imanımızı daha böyle lezzetli, mutmain olmuş bir şekilde çıkarabilmek için, Subhanallah demek, tefekkür etmek için, Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, elbette sen bunları başıboş yaratmadın, boşuna yaratmadın diyecek insanlar olmamız gereken yerde, maalesef gereksiz bir zaman harcamamız var. Bugün inşallah şöyle, İki elimizin arasına başımızı alalım. Biraz düşünelim. Zamanım, ömür sermayem nerelere gidiyor? Bana onca nimet verenin emirleri acaba benim hayatımın neresine kadar geliyor? Bugün çocuklarımıza kızıyoruz. Çocuklarımızın elindeki cep telefonların, tabletlerin esiri olduklarından dert yanıyoruz. Evet haklıyız bir bakıma. Ama alternatif sunabildik mi? Ey çocuğum, sen televizyondaki bu şeyin yerine şunu yap diyebildik mi? İstiyoruz ki çocuğumuz 30 yaşındaki gibi davransın. E sen çocukluğunda nasıldın anne? Sen çocukluğunda nasıldın ey güzel baba? 5 yaşında, 10 yaşında söyler misin? Nasıl davranıyordun, sohbet mi dinliyordun bugünkü gibi? Ne yapıyordun? Alternatif sunamıyoruz. Sadece onu yapma bunu yapma. Gençlere de aynı. E İbrahim abi yaklaşık bir saattir boş e, gereksiz işlerle uğraşmamamız gerektiğini söylüyorsun. E bununla bu şimdi birbiriyle tezat değil mi? Abi şöyle. Biz kendimiz eğer çocuğumuza vakit ayırmaya çalışırsak bu boş vakitlerimiz arasında değerlendirilmeyecek. Sen hanımınla şakalaştın, kocanla şakalaştın, güzel söz söyledin, latife yaptın. Bunlar her anı sevap olan şeyler. Bunları boş zaman diye düşünme. Eğer vakti iyi değerlendirmek istiyorsan, gel çocuğunla bir hafta sonu, cumartesi günü veya bilmiyorum pazar günü işte şu saatte bir saat bizim aile günümüz. Mesela deyim ki, Makarna yapılacak şöyle soslu veya annemiz köfte yapacak. İmkan artık neyse. Şu saatte evin her reisi, şey, Ferdi gelecek, evin reisi annesi. Oturacağız, muhabbet edeceğiz. Biz yemek kültürünü de kaybettiğimiz için bu hale geldik. Boş işlerimizden bir tanesi de maalesef bu. Artık birbirimize Vakit ayırmadığımız için kendimize de vakit ayıramıyor haldeyiz. Bir insanın yalnız kalması da gerekiyor. Dünyada tefekkür için ben ne yapıyorum demesi için kendini toparlayabilmesi için yalnız kalması da lazım. Ama buna bile izin vermiyoruz. Yani kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Kardeşlerim son dakikalardayız. Bir gün bir Allah dostunun sohbetinde duymuştum. İnsan evladım ne yaparsa kendini yapar. Bugün bunu söyleyen kötü bir söz söyledi diyelim. Yarın senin hakkında iyi bir şey söyleyebildiği gibi. Bugün seni öven, bugün sana metiyeler düzen insanın yarın senin hakkında bir şey, kötü bir şey söyleyebileceğini de göz ardı etme derdi. Allah rahmet eylesin. Bugün de bizim en önemli sorunlarımızdan biri olan şu dilimizin getirdiği bu boş konuşmalar, o onu dediler, bu bunu dedi, şunu dediler var ya, aklımızda olsun. Eğer arkadaşınız, dostunuz ne kadar diğer insanları eleştiriyor, onların eksiklerini, hatalarını sizin yanınızda söylüyorsa, hemen hatırlayın, el alemin eksiğini, el alemin özelini bana anlatan, bu boş boş şeyleri bana konuşan, yarın benim de özelimi başkalarına anlatır. Beni de hayırla yad etmez diye düşüneceğiz. Bunun altını çizelim. Boş vakitlerimizi belirleyelim. Bizi bu boş vakitlere sevk eden sadece benim nefsim mi, yoksa arkadaşlarım da mı var? Gereksiz gereksiz sosyal medyada paylaşımlar, Tartışmalar, yorumlar Acaba o ne yazdı? Bana ne cevap verdi? Yok ona bir cevap daha vereyim Diye şeyler Bunlara mı gireceğiz? Yoksa daha hayırlı mı kullanacağım? Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor Kardeşlerim Ne olur cahillerle de tartışmayınız Son olarak onu söyleyeyim Cahillerle tartışmayınız Bir şeyleri anlatalım Buna cevap vereyim Demeye çalışmayın Allahu Teala bu konuyla alakalı bakın ne buyuruyor. Onlar yalana şahitlik etmezler. Faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip giderler. Tefsirde yazar, bir başka efendim yorumda selam derler. Mesela karşındaki sen niye böyle yaptın bilmem ne şöyleydi böyleydi falan gereksiz mesela sen ona bir şey diyeceksin o sana bir şey diyecek ne yapıyorsun selam hadi Allah'a emanet ol haklısın hı hı. geç trafikte de böyle gereksiz bir şekilde yok sinyal verdim miydi vermedin miydi yok oraya ben geçecektim sen benim yerime geçtiydin küçük küçük şeyler ayrıntı ayrıntı ayrıntı bunların hepsi gözümüzden kaçıyor ama yaratılış gayemizden de bizi uzaklaştırıyor. Bugün zihinlerde, gönüllerde kötü düşünceler var. Diller hesabı verilemeyecek lüzumsuz sözlere esir olmuş. Bedenler faydasız işlerde heba edilmiş. Hayatımızı tarumar etmeye çalışanlar var. Her halimizin, her saatimizin, her göz hareketimizin, her duyduğumuzun, her adım attığımızın her yediğimizin, her baktığımızın bir hesabının olduğunu, o büyük mahkeme yani mahkemeye i kübrada hesabın çetin olduğunu unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin program başında aktardığımız o sözüyle nihayet erdirelim programımızı. Şöyle buyurmuşlardı. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır konuşsun ya da sussun. Allahu Teala'dan niyazımız gıybetten, iftiradan olduğu kadar boş şeylerden de dilimizi muhafaza etmesidir. Ya Rabbi, ne olur bizden kimseye zulüm olmasın. Bize de kimse zulmetmesin. Ya Rabbi, Zamanını iyi değerlendiren, Ömür sermayesinin kıymetini bilen, Ve ona göre kullananlardan eyle. Neyi nasıl yapmamız gerekiyorsa, Ne olur onu bizim kalbimize de ilham buyur, Bize de sevdir. Ya Rabbi, Ne gereksizse, boşsa, Zararlıysa, Onları ne olur bize kalbimize yine bildir. Yılandan daha fazla ondan kaçalım. Kötülüklerden daha fazla ondan korkalım. Uzak durmaya çalışalım. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed.